alıcı satıcı ilişkilerinde kul hakkı konusu insanın hayatında alım satım en geniş hayatiyet alanı varlık alanı dolayısıyla ya alıcı oluyoruz ya satıcı oluyoruz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 yani en başta diyelim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bizi aldatan bizden değildir gibi <gülüyor> evet. ölçüler koymuş. Ee, yani e, satıcının e, karakteri söz konusu, alıcının tavrı söz konusu, alım satım konusu olan malın değeri söz konusu birçok alan var.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 ee, yaşamak için beş lira kazanayım diyorlar Bir lirayı vermemek için çeteye öldürttürüyor kendini Evet Yani beş lira akşama kadar yevmiye e, Yaşamak için gerekli diyor e, Ver bir lirayı diyor Mesela gece karanlıkta bir hırsız Vermem diyor Öldürürüm seni diyor Öldür diyor vermiyor Evet Yani beş lirayı hayatın gereği görüyordu Bir lira için ölüyor ama Evet çok enteresan, ...çok enteresan şeyler değil mi bunlar şey, hocam? Doğru. Dolayısıyla... ...şimdi kul hakkını anlayacağız ama... ...bunun önce bir... bir ...alt altyapısı bir bizdeki beynimizdeki... ...yerini tespit evet. edelim ki... ...sonra bu kul hakkından dolayı... ...namaz kılan biri olsam bile... ...şehit olan biri olsam bile cennete niye koymuyor Allah... ...onu görelim. Evet. Çünkü ne diyoruz biz genel ilkemiz... ...Uhud'da şehit bile olsan... ...Yermük'te şehit bile olsan... ...Hendek gazvesinde şehit de olsan... ...bir kafir okuyla...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 Ateşiyle seneler yapıyor, seneler yani orada helalleşilemiyor, değil mi? Orada, Helalleşiyorsun hocam, Çok orada, or or orada. Ha. helal olsun. Ha, evet, yani Bur karşılığı büyük. Yani burada 2000 euroya bir hatc yapabiliyorsun en ucuz. <gülüyor> ya orada hatc adam alıp götürüyor bir lira için. Yani, ne vereceğin başka? Evet. Yani bizim bahçenin ekini bu sene senin olsun diyecek hali Aslında yok. Aslında o ortamı düşünmeden yaşadığımızda başka bir şey hocam. Hocam işte. O ortamı düşünerek.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 e, şefaatine hepimizine haylesin. Şimdi bakıyoruz namazı bozan şeyleri Kur'an-ı Kerim zikretmiyor. Sev evet. secde gereken şeyler yok mesela Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Ha bugün namaz dinin direği değil mi? Tabi. Yani namazdan kıymetli bir ibadet yok, cennetin başı, yani cehennemin büyük dinin sebebi evet. dini. Yani öz İslam demek namaz tabii, demek. Tabii. Namaz olmayan din olmaz diyor Efendimiz. Evet, evet. Namazı bozan şeyler yok namaz Kur'an-ı Kerim'de. Ayrıntıları yok. Yoğun bir şekilde namaz, namaz, namaz diye talimat var. Evet. Ama sev gereken şeyler, şunlarda sev secde yaparsınız buyurmuyor allah Teala. Evet. Bakıyoruz ama ticarete gelince terazi ayarlarından söz ediyor. Sev gereken şeylerden söz ediyor. Ve'lün mutaffifin. Evet. Ellediğin izek talu Ve izekaluhum evve zanuhum yuxirun. Ya. Allah Allah.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 Nasıl adam yalvardı yakar? Ne dediğimi çok iyi yalvardı. Farkında ama. demek ki. Zora evet. ki niye böyle yapıyorsun, iftira ediyorsun ya anlamadım. Ya bana öyle demişlerdi falan Helal, helalleştik evet. ama ama cümlem çok pahalıya mal oldu ona. Evet. Tehdit biriktirsin dedim çok etkilendi. Çok yani güzel bir şey oldu. Müslüman'a yapılacak çok ağır bir tehdit ya, bu dedi. Doğru. E dedim benim de dünyadaki onurumu sen berbat ediyordun az ya, kalsın. Evet. Ama helalleştik, kapattık güzel. konuyu. Şeyin onun yakaladım ama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 helak olarak. İşte evet. Bütün senataya gidilecek. O, o akla gidecek. gelmeyebilir. Yani burada hani ya bunların hesabı küçük ne olacak ki? 1 lira, 5 lira, 10 lira trilyonların konuşulduğu bir dünyada ya 1 liranın ahirete intikal edecek hesabı ne olabilir ki diye insan düşünebilir. Onun için diyorum hocam. Evet. Eğitim verirken evet. Dünyaya göre ahiret düşünmeyelim diyorum. Evet. Ahireti kendi Standartları rakamları farklı. Kendi rakamları üzerinden evet, Ahireti düşünelim evet. Şimdi bu rakamlarda Mesela şu kadar Diyor ki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 Ee, zannediyorum Ahmet bin Hanbel'in Müsnedinde bir hadis-i şerif var hocam Tam merceğini şu anda hatırlamıyorum Hadis sahih yalnız Efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte bir zaman önce ölmüş birisinin Adını anıyor filancanın çocuklarından Kimse var mı burada diyor Biri kalkıyor biz onun çocuklarıyız Ya Resulallah diyor Bakın bana diyor babanız Hala bekletiliyor diyor Hala bekletiyor neden ya Resulallah Diyor yani cennet kısmına alınmadı Ruhlar evet. alemine ait hmm. bir şey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 Değerli dinleyiciler Nurettin Yıldız hocam konuşuyor Bendeniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler Programındayız ve Alışveriş alanında kul hakkı Konusunu konuşacağız. Müzakere ediyoruz Konuşacağız onun Başlangıç böyle Ölçülerini ifade etmeye çalıştığı değerli hocam Buyurun hocam Şimdi kul hakkı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 ee, şahıs adı değildir aslında bu kelime yanlış kullanılıyor zannediyorum. Esnaf sınıflar demek yani evet. bakkalı, kasabı, manavı, terzisi Hep meslek sınıfları demek. Evet. Bunun toplamına esnaf yani ben esnafım sözü doğru değil. Ben esnaftan biri sözü evet. doğru kullan ama neyse sözlük tasviyi yapmamıza gerek yok. Esnaf paranın en aktif döndüğü yerdir. Evet. En aktif ilk defa para onların elinden. E, görülüyor hissediyor onlar büyüğüne gidiyorlar büyük veriyorlar alıyorlar alıyorlar veriyorlar Dolayısıyla can damarı ise para parayla de en yoğun bir şekilde bunlar oturup kalkıyorlarsa kul hakkı riskini herkes önce esnaf taşıyor demektir evet. para ile ilgili olan boyutunda evet. burada konumuza çok bağlantılı olmamakla beraber önemli bir işaret tüccar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 kandil gecesi inşallah bu manada bir kandil yanar i̇nşallah, inşallah, tamam. i̇nşallah. Şimdi tekrar konumuzu dağıtmayalım ya da dağıtıyoruz fark edemiyoruz herhalde kusura bakmayın şimdi bizim esnaf üzerinde siyasetçi üzerinde İslam ahlakını ölçebiliriz sözümüzü Efendimiz sallallahu aleyhi ve çok enteresan bir hadisi şerifinden yola çıkarak söylüyorum buyuruyor evet. ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sözüne güvenilir Bir tüccar Tacir birisi Kıyamet günü şehitlerle Sıddıklarla dirilir diyor allah Ekber Bunu ben İmam Hatip talebeydim Seyyid Ahmet hocamız Allah razı olsun Bana bir 500 kadar hadis ezberletmişti Oo, Bu o maşallah. hadislerden biriydi Bir de manasını da ezberletmiştim maşallah. Ahmet Davutoğlu hocam da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 Hamza kaçsaydı o gün canını kurtarsaydı belki bugün biz İslam nimetinden mahrum olacaktık yani. maazallah. E, Sıddık Müslümanlığın örneğini vererek o makamın sahibi oldu. Bakıyorum üçüncü adam bunlarla beraber olur sözündeki adam demek ki İslam uğruna can vermek. İslam'ı gelen vahyi hemen uygulayan ilk adam olma kalitesinde gayretler eden birisi olmaya denk bir iş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 Hani seçimde milleti coşturmak için Konuşuyor haşa Diyecek halimiz yok Vadettiği haktır e, Sıddıklarla şehitlerle Beraberdir diyorsa eğer Tacir için Evet. Allahu Ekber Bizim uduğumuz yani bakkalların meydanı demektir yani Tacir kendine bakmalı Yani ben Hazreti Hamza'ya ne kadar benziyorum Değil mi? Yani, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a ne kadar benziyor şey hocam yani belki birey olarak illa Ebu Bekir değil, evet. makam olarak Ebu kalp Bekir. Kal kıvamı, değil mi hocam? Kal kıvamı, kal kıvamı Müslümanlık kalitesi bu evet, söz evet. konusu olan. Dolayısıyla tüccar kardeşlerimiz bu işi yapalım mı yapmayalım mı diye sorduklarında sen samimi misin diyorum, Allah için mi soruyorsun? Evet. Aman bu işi bırakma. Ya muhtemet yani. bir adamımız olsun bizim. Evet. Mesela çok basit örnekler vereyim hocam. Yani 20 yaşında genç bir kız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 E, hoş geldiniz ama bugünkü yufkamız çok iyi değil isterseniz baklava almayın hı hı. diyor hocam diyor. bu bir güven meselesi Evet. E, bu baklava aslında 13 liradır ama ben bunu iyi tutturamadım şekerini bugün 11 liraya satıyorum zarar da etmeyeceğim bundan ama kalitem tutmayınca karımı indirdim diyebilir hı. bir gün hocam çok e, işi yoğun olan bir esnaf kardeşimize böyle bir gıda meselesi için gittim bu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 Bir müşrikin Rabbi arasında fark yok. Evet. Aynı Rabbim kullarıyız biz. Tabii, tabii. Bana gösterdiğin bir idi. Ama şahsıma bunu gösterdin. Bir de ben mikrofonlara çıkan bir adam seni mahcup ederim diye korktun belki. Dolayısıyla sen ne yap? Dedi ben atacak mıydım onu dedi. Atmayacaktın dedim. Bugün bu indirimli diyecektin dedim. Çünkü evet. dünküün kıvamında değil. Evet. Ben markayım.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 Sen kadardır bu ümmet. Tabi. Sen kadar. Sende ne kadar var İslam? Çünkü sen en kaypak zeminde duruyorsun. Evet. Yani evet. senin ayağının kayması için çok uzun yürüyüş yapman gerekmiyor. Bastın mı ayağın kayacaksa. Sen... Durduğun yerde bile kayıyor ayağın. Duydu, duydu. <gülüyor> ee, buz üzerindesin Dedi ki bana tövbe nasıl yaparım o zaman bu işten dedi. Tamam dedim. Bunu düşündün ya Allah senden evet, razı. Olsun. Bundan sonra evet. böyle yapma dedim. Çünkü ortada büyük bir hile yok.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 O yüz tanenin karını reklama. Böyle harcadın. bir reklam vardı. Yani en şey itibarı kaybetmektir diye. Herhalde. Değil mi? İtibarı kaybetmek yani. Benim için de sorun hocam. Evet. E, Rabbimin rızasını kaybetmek. Ya. E ben Rabbimin rızasını kaybettikten sonra ne yapayım? Çünkü kafirin hocam veya Müslüman olmayanın diyelim. Hani kafir diye bir modeli kastetmiyoruz. Müslüman olmayan herkesin. Evet. Orada müşteri kaybetmek.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 E, vaktimiz daraldı. Zemen tabii son dakikalar diyeceksin. Var biraz, sonra. biraz bir on dakika kadar <gülüyor> zamanımız var. Hala konuya giremedik. Evet giremedik. Çünkü... Hala... Biraz daha müşahhaslardan Ama gitsek... inşallah iyi bir zemine oturttuk. Tabii, tabii, bu hassasiyet de son derece önemli. E, onu hayata nasıl taşırız? Böyle daha pratiğe, daha müşahhas ilişkilere nasıl taşırız? Birincisi hocam esnafın kul hakkının temel dinamiği yalanla. Bağlantılı evet. Esnafın ya da parayla ilişkisi olan para alıp Şöyle para bir şey konsa dükkanlara Burada kul hakkına riayet edilir diye. Ya Rab o günleri <gülüyor> gösterse Bize Allah ya Elhamdülillah o günü bir görsek hocam evet. Kul hakkı mefhumuna dikkat eden Müslüman e, Cami imamı gibi selam verilip geçilmesi gereken Yani Allah evet. dua buyurun bize de Denmesi gereken evet. ama Aynen, evet. Tabelası değil kendi sövüm olacak tabii, yani. tabii. Ben, ben diyeceğim bir teyze diyecek, burası kul hakkından korkan bir yer. Buradan alışveriş yapın diyecek. Evet. Yoksa bunun tabelası yaptırılır. Yeter garanti belgesi. Ha, e, ha. Hocam tam garanti belgesi. Evet. TSE değil, dünya sevmeli evet. olur. <gülüyor> ee, şimdi hocam, birinci mesele, birinci sorun yalan Yalan. Yalan. Yalanın yavrusu da hiledir. Evet. Yalan hileyi üretiyor, aldatmayı üretiyor. Yalan kul hakkının çibanı hocam.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 Tamam, buna nar getiriyor, nark deniyor eski evet, kurtiş, evet. nala kullanılıyor. Kâr, Sınırlama yani, yani fiyat sınır. marjı getiriyor. Fiyat marji getiriyor. Bu marjı aşamazsın diyor. Evet. Aşamayacağına göre tamam, sen o zaman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 derim ben size. Evet. İstanbul'a yeni gelmiş bir delikanlı gelir gelmez de bir ayakkabı alayım düşünmüş geldi soktu um, parmağı eziliyor o bu deri açılır, açılır açılır iki <gülüyor> gün içinde ayağınıza oturur evet. dedim bu işte kalitesiz ticaret evet. doğru iki günde ayağı ona oturur ama haftalarca parmak yaraları bitmez buna. Evet, evet. bunu bunu gizledim ben o da ayağa oturur <gülüyor> o da şimdi Evet. E, ...o da ne düşündü... E, ...İstanbul'da adam kunduracı... ...herhalde yalan söyleyecek hali yok... ...doğru oturacak ayağıma diye zavallı... ...İstanbul'da topallaya topallaya yürüyor... Evet. ...kul hakkından konuşuyoruz... ...belki tüketici haklarının müdahale... edeceği bir şey değil bu... Evet. ...yani mahkemeye gitse... E, ...zaten ayağının şeklini aldığı için... ...ayakkabı geri veremeyecek onu... Evet. ...ben zorla satmadım soktu ayağına... ...baktı oldu... ...diyecek... E, evet. diyecek. E, ...mesela başka bir örnek... E, filanca da bu ayakkabıyı giyiyor. Hı hı. Ya Filanca'nın zevkiyle benimki aynı olması gerekmiyor ki. Tabii. Burada e, alt noktaya giriyoruz. Reklam yasak bir şey değildir. Evet. Şelatımız reklamı haram yapmıyor. Evet. Ama reklamı aldatma ve etki altında bırakma konusu olduğu zaman sakıncalı buluyoruz. Tanıtım reklamı helaldir. Evet. Tanıtırsın. Mesela abi bu ayakkabı. Keçi derisinden mi diye ayakkabı alalım hala biz. Keçi derisinden mi? Evet keçi derisinden. Niye keçi derisinden e, ayakkabı e, iyi oluyor ki o bildiğin gibidir terlemez, kokmaz, ayağına alışır eskimez, keçi gibi inatçı olur <gülüyor> yollarda aşınmaz. Yanlış. Ee. Kardeşim kafirler domuz derisinden yapıyorlar. Domuz derisinden biz Müslüman olarak yapmıyoruz bunu. Keçi derisi domuz derisine en yakın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 ...konumum da buna uygun değil... ...gittiğim yerde tanınıyorum... ...ya da bir bayan çıkıyor karşıma... ...size bir refakatçi lazım... ...hocam, hocam hakikaten şey lazım. refakatçi lazım... ...son 4-5 senedir... ...aldıktırıyorum hiç... ...gömlek aldıktırılır mı ya... Evet. E ...gidip alamıyorum çünkü ticaret yapamıyorum... ...ben bizim Murat Bey'le gidiyorum... <gülüyor> <var> ...elbise <gülüyor> almak için falan... <gülüyor> ...şimdi evet. yani siz... ...Ahmet Taş Getiren olarak...